ve hayran hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesataha ve kul muhtesatatin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul muhterem kardeşlerim es selam aleykum ve rahmetullah ve selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun Kardeşlerim bugün bizlerle beraber olacak sahabe radıyallahu anhu ümmetin birleştiği ve bu ümmetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en hayırlı olan insan. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor, malı konusunda ondan daha faydalı olan birisi olmamıştır dediği, cennetle müjdelediği ve kızını evlendirdiği Ebu Bekir Es-Siddiq Radiyallahu Anh'udur. Bugün hayatından ibretler almaya çalışacağımız ve hayatımızda yolumuzda bir kandır gibi yolumuzu ışıtmasını ışıtacak yüce bir sahabedir. Ebu Bekir Afsiddiq radıyallahu anhu. Hayatı, menkübeleri, fazileti hakikaten anlatılamayacak kadar çok, dilin aciz kaldığı kadar müthiş bir insan, bir sahabe radıyallahu anhu. Bizlere hakikaten örnek olacak davranışlarda bulunan hayatını İslam için harcamış, malını İslam için harcamış ve bu uğurda can vermiş bir yüce bir insan. bu Bekir As-Siddiq radıyallahu anh. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da onun zikretmiş ve Kur'an'da onu övmüş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de daha hayatındayken onu cennetle müjdelemiş yüce bir sahabe. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretteki arkadaşıdır Ebubekir Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu. Evet kardeşlerim Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu hakikaten İslam'da hayırlı olduğu gibi cahiliyede de çok hayırlı bir insan. Tekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi sizin diyor cahiliyette hayırlınız İslam'da da en hayırlınızdır. Şayet İslam'da tefakkuh ederler. İslam'ı anlayış sahibi olurlarsa buyuruyor. Ve hakikaten Ebubekir Bekir Aslı Dik radıyallahu anh'u da hem cahiliyede fazilet sahibi bir insan ki kendi anlatmasıyla Cahilken bile yani İslam gelmemişken bile ne bir puta tapmış ne de içki içmiş birisidir. Diyor ki bir gün babam diyor ki babası Ebu Kuhafe'dir. Kendi ismi de Abdullah'dır. Ebu Bekir ise bunun künyesidir ve künyesiyle de meşhur olmuştur. Adı Abdullah Ebn-i Ebi Kuhafe'dir. Ki 6. veya 7. soyda Murra'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soyuyla birleşmektedir. Soyu orada, murrada birleşmektedir. Evet kardeşlerim, hakikaten Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu bir gün babası daha küçükken almış, putların olduğu bir yere getirmiş ve elini bırakıp çekip gitmiştir. Ve Ebu Bekir putlara bakmış radıyallahu anhu ben açım, hadi beni yedirin. Demiş, ses gelmemiş. Hadi bana elbise verin. Ses gelmemiş. Taşlardan yapılmış, oyulmuş putlar. Sonra bir kaya parçası almış, puta fırlatmış ve put da ne yapmıştır? Yine devrilmiştir. Ve Ebu Beker anhu, hayatı boyunca puta tapmamıştır. Daha cahiliyede iken. Ve yine içki de ne yapmamıştır? İçmemiştir. Ve yine cahiliyede iken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin samimi bir dostu idi. Nitekim kendisi ilk Müslümanlardan bir tanesidir. Şimdi bu İslam bir peygamber, bir erkek, bir köle, bir kadın ve bir çocukla başladı. İşte o erkek hür kimdir? Ebu Bekir As-ı ki kendisi Hakikaten malını Allah için harcamış. Köleler satın almış, savaşlarda orduları teçhiz etmiş, varını yoğunu son kuruşuna kadar bu İslam için harcamıştır. Ve her defasında bütün sahabenin hayatını anlatırken eğer bugün biz İslam'ı biliyorsak, İslam adına bir şeyler yapıyorsak nedir? O sahabelere borçluyuz ki onlardan bir tanesini kimdir? Ebu Bekir As-Sıddîk radiyallahu anhudur. As-Sıddîk ismini de gelen rivayette Allah'ın verdiği söylenir. Ki Sıddîk soyadını, e, lakabını almasının sebebi de bir gün geliyorlar, diyorlar ki işte senin bu arkadaşın var ya işte Mirac'a gittiğini işte Beytül Makdis'e gittiğini oradan Mirac'a göğe çıktığını söylüyor. Bunu o mu söyledi? Evet o zaman doğru söylemiştir. Hiç şeksiz şüphesiz. Hiç tereddütsüz, hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı doğruluyor ve o andan itibaren as-ıddık yani doğrulayan, tasdik eden manasında as-ıddık lakabını alıyor. Gelen civar dediğimiz gibi bunun Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verildiği söylenmiştir. Evet ve Hazileti, kahramanlıkları hakikaten sayılamayacak kadar çoktur kardeşler. Ebubekir Bekir As-Siddiq radıyallahu anh. Ve Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşlığı ve malı konusunda benim için en çok fedakarlık yapan kişi Ebubekirdir Bekir'dir diyor. Eğer Rabbimden başka bir dost edinecek olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak İslam kardeşliği ve İslam'dan kaynaklanan sevgi daha üstündür. Mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'e ait olan dışındakilerin hepsi kapatılsın. Kardeşlerim mescit yapıldığı zaman Allah Resulü'nün ilk geldiğinde mescidi yapmış ve mescidin etrafındaki evlerin kapısı da direkt mescide açılırdı. Yani adam sokağa çıkar gibi ne yapardı? Direkt mescidin ebeviye girerdi. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan sonra ne yaptı? Sadece kendi kapılarını bir de faziletinden dolayı Ebubekir Bekir radiyallahu anh'unun mescidi açılan kapısına bıraktı ve diğerlerinin hepsini kapılarını kapattı. Bu da ne yaptı? Ne yapmaktadır? Ebubekir Bekir radiyallahu anh'unun faziletinden bir tanesidir. Ki Enes bin Malik diyor ki radıyallahu anh, Allah Resulü şöyle buyurdu diyor. Ümmetim arasından ümmetime en çok merhamet gösteren Ebubekirdir Bekir'dir. Allah'ın emri konusunda en şiddetli olan Ömer, en hayalı olan Osman ve en doğru hüküm veren de Ali'dir. Allah kendilerinden razı olsun. Başka bir rivayette ümmetim içerisinde ümmetime en şefkatli olan Ebu Bekir'dir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve Ve yine faziletine dair diyor ki ahirette yüksek derece sahipleri kendilerinden daha yukarıda olanları gökyüzünün ufkundaki parlak yıldızları gördükleri gibi görürler. Ebu Bekir ve Ömer de onlardandırlar ve en büyük nimetler onlarındır diyor Aleyhisselatu ve Ve yine Ebu Bekir'in ve Ömer'in bu dindeki konumları, kulağın ve gözüm, gözün baştaki konumu gibidir diyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim, cennetle müjdelenen 10 sahabi ile alakalı, çünkü 10 tane diyoruz, tabi ki adetleri çok daha fazla neden o meşhur olmuştur cennetle müjdelenen 10 sahabe? Çünkü biraz sonra zikredeceğim hadiste geldiği gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onları bir hadiste arka arkaya zikrediyor. Tabii ki bir iki e, İbn Hazme göre ce, e, sahabenin tamamı cennette demiştir ki Allah bilir tabii ki en doğrusunu ama birçok sahabe hakikaten cennetleşmiş müjdelenmiş. Bir beyat alt ağacının altında beyat edenler Uhud Savaşı'nda ölenler Bedir Savaşı'nda şehit düşenler ki Allah Resulü hepsine şahitlik etmiştir ki bir gün Allah Resulü selam ben diyor Bilal, e, cennette kendimi gördüm ve önümde bir takunyanın sesini duydum bu kimdir diye baktığımda baktım ki Bilal diyor Bila sen ne yaptın da cennete böyle girdin önümde ben ses, sesini duydum ayağının sesini. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben ne zamanki bir abdest aldım hemen arkasından iki rekat namaz kılar diyor. Ve buyuruyor ki Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum Allah Resulü dedi ki Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman İbni Avf cennettedir. Sa'd İbni Abi Vakkas cennettedir. Sa'd İbni Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah cennettedir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların hepsini bu şekilde zikrediyor. Allah onlardan razı olsun. Bizi de cennette onlara komşu eylesin kardeşlerim. Ki diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, sen diyor benim havuzda da mağarada da arkadaşımsın diyor. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hicret kıssası var ki bu kıssada sahabeler hicret ediyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'den Medine'ye hicretinde o yolculuğunda kendisine Ebu Bekir As-Siddi Anhu'yu bir dost, bir e, refakatçi, bir kardeş olarak ne yapıyor? kendisine yolculukta eşlik etmesini teklif ediyor. Ki Sevir mağarasında sığındığı zaman mağaradayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki işlerinden birisi ayaklarının altına bakacak olsa bizi görür diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün ey Ebu Bekir? Evet. İbni Ömer diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar arasında tercihte bulunurduk. Yani hangisi daha faziletli diye şey yapardık diyor ki önce Ebu Bekir'i sonra Ömer'i sonra da Osman İbni Affan radıyallahu anh'ımı zikrederdik diyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana diyor hiç kimsenin malı Ebubekir'in Bekir'in malı kadar fayda vermedi diyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh'u ağlamaya başlıyor ve diyor ki ben ve malım senden başkası için miyiz ya Resulallah? Malım ve ben sana feda olsun ya Resulallah diyor. Evet. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Ömer ve Osman Allah onlardan razı olsun Uhud dağına çıkıyorlar. Ve o anda Uhud dağı sallanmaya başlıyor. Ve Allah Resulü ayağını vuruyor. Usbut diye Uhud diyor. Ey Uhud sakin ol. Sakin ol ey Uhud. Senin üzerinde bir nebi bir sıddık ve iki şehit vardır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, Ebu Bekir ne güzel bir insan, Ömer ne güzel bir insan diyor. Ki onlar ne yapmışlardır? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kendilerinin üzerine şahitlik ettiği kimselerdir. Aleykümselam. Evet, Ebu Musa El Eşari'ye radıyallahu anh'unun rivayet ettiğine göre kendisi bir gün evinde abdest alır ve dışarı çıkar. Ebu Musa El Eşari ve der ki Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalacağım ve ona refakatlık edeceğim. Gün boyunca. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mescide girdi. Namaz kıldıktan sonra çıktı ve bir tarafa doğru gitti. Ben de onu takip ettim diyor. Daha sonra Ureis ismindeki kuyuya doğru gitti diyor. Orada hacetini giderdikten sonra kuyunun başına oturdu. Ve ayaklarını da kuyuya salladı diyor. Ve ben de o kuyunun bulunduğu bostanın kapısında nöbet tutmaya başladım. Ebu Bekir geldi diyor. Ben Allah Resulüne haber verdim. Ve Allah Resulü dedi ki git haber ver. Gelsin. Ve onu cennetle müjden ediyor. Ve Ebu Musa'yı gidiyor. İçeri gir ey Ebu Bekir. Allah Resulü seni cennetle dedi diyor. O giriyor. Ardından Ömer radıyallahu anhu giriyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü Ömer geldi senden izin istiyor diyor. Git diyor ona izin ver ve onu da diyor cennetle Ve bu iki sahabe özellikle Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu ne yapıyor? Öne çıkıyor ve hakikaten bu ümmetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tamam, tamam. Oradan, en hayırlı devam kimseler devam. bunlar. Evet. evet. evet. Oradan, Allah Resulü cekâh, aleyhissalatu cede. vesselam çoğu zaman ben Ebu Bekir ve Ömer gittik. Ben Ebu Bekir ve Ömer çıktık. Ben Ebu Bekir ve Ömer yaptık diye çoğu sözünde hep bunları söylemiştir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en sadık, en güvendiği iki sahabe. Birincisi Ebu Bekir radıyallahu anhu ikincisi de Şahar <gülüyor> Evet. Elhamdülillah. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ebubekir Bekir Fıddık Radıyallahu Anh'ın da çok büyük bir değeri vardı. Bir makamı vardı. Ve Ebubekir Bekir Fıddık Radıyallahu Anh'ı anlatıyor. Benim de diyor Ömer Radıyallahu Anh arasında biz anlaşmazlık çıktı. Sonra ben üzülerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim ve olayı ona haber verdim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı yüzü değişti. Ve sinirlendi diyor. Daha sonra Ömer geldi diyor. Ve bunun üzerine Ömer'e kızdı diyor. Ve ben dedim ki Ömer'e acıdım, şefkat ettim ve dedim ki ya Resulallah asıl zulmeden benim, asıl zulmeden benim dedi diyor. Ve Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah beni size gönderdiğinde hepiniz beni yalanladınız. Ama Ebu Bekir beni doğruladı. Ve malıyla ne yaptı? ve canıyla beni destekledi. Şimdi siz benim arkadaşımı terk mi ediyorsunuz? Şimdi siz benim siz benim arkadaşımı terk mi ediyorsunuz dedi diyor ve bundan sonra sahabeden hiç kimse Ebubekir radıyallahu ne sözlü olarak ne de başka bir şekilde eziyet etmedi diyor. Nasıl ki Ebubekir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlı ise Allah Resulü de ona karşı vefalı karşılıklı. Çünkü düşünün, herkes Allah Resulü'nü yalanlıyor ama Ebu Bekir Sıddık gibi bir insan çıkıyor. Doğru söyledin diyor. Vahiden, semadan gelen ne kadar vahiy varsa, haber varsa ne yapıyor olduğu gibi kabul ediyor. Radiyallahu anh. Evet kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Diyor ki, kim diyor herhangi bir şeyden Allah yolunda bir çift inkar ederse cennet kapılarından ey Allah'ın kulu bu bir hayırdır diye seslenir. Namaz ehli olana namaz kapısından seslenilir. Cihad ehli olana cihad kapısından seslenilir. Sadaka ehli olana sadaka kapısından seslenilir. Oruç ehli olana oruç kapısından veya reyyan kapısından seslenilir. Bu esnada Ebu Bekir diyor ki ey Allah'ın Resulü bu kapılardan birinden çağrılan için başka bir şey gerekmez. Ama bir kişi bu kapıların hepsinden birbiri, hepsinden çağrılır mı bu sekiz kapıda? Evet diyor ve senin onlardan biri olacağını ümit ediyorum diyor. Ki başka bir rivayette evet ey Ebu Bekir o kişi sensin diyor. Yani cennetin sekiz kapısından da Ebubekir çağrılacaktır diyor. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselama Ebubekir radıyallahu anh hakikaten büyük bir sevgiyle muhabbetle bağlıydı. Bir gün İslam'ın ilk zamanlarında bizler diyor 38 kişiden ibarettik. Sayımız bu kadardı diyor. Ve Ebubekir dedik ey Allah Resulü. Neden artık e, gizli bir şekilde İslam'ı davet ediyoruz? Çıkalım. Kâbe ey insanlar diyelim. Gelip İslam'a diyelim açıktan davet edelim. Gizlenmeyelim. Ey Ebu Bekir biz henüz azız dese de Ebubekir ısrar etmeye devam ediyor ve Allah Resulü Aleyhisselam sonunda açıkça davet ediyor insanlara. Müslümanlar mescitte dağılarak herkes kendi aşiretinin yanına gidiyor. Ve Ebu Bekir kalkarak insanlara hitap ediyor. Ve o esnada Allah Resulü oturmakta. O Allah'a ve Resulüne davet eden ilk hatıptı diyor. Allah'a ve Resulüne davet eden ilk hatıp. Bu konuşma üzerine müşrikler Ebu Bekir'e ve Müslümanlara saldırıyorlar. Ve mescidin her tarafından Müslümanları şiddetli bir şekilde dövüyorlar. Mescid dediğim Kabe. Ve ebubekir Bekir radıyallahu anhuyu ayakları altında çiğniyorlar. Ayaklarıyla yüzüne vuruyorlar. Öyle ki ebubekir Bekir radıyallahu anh artık yüzü tanınmaz bir hale geliyor. Ve sonunda Beni Temim yani Temim oğulları ki ebubekir Bekir radıyallahu anh kavmidir. Gelerek ebubekir'i Bekir'i onların arasından kurtarıyorlar. Ve bir elbisenin içerisinde hemen evine götürüyorlar. Ve artık ondan yaşama ümidini kesmişler. Yani o kadar darbe yiyor, o kadar artık dövülüyor ki bu yaşamaz diyorlar. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu, hafifçe kendine gelir gelmez peygamber ne yaptı diyor. Allah Resulü nasıl diyor. Yani kendi durumunu hiç sayarak hemen Rasulullah'ın durumunu soruyor. Onun durumu nasıl diyor. Ve sonunda onun durumunun iyi olduğu haber veriliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriliyor. Ve hemen onu görür görmez sarılıyor ve onu öpüyor. Ve oradaki Müslümanlar da sarılıyorlar. Hakikaten o çok şefkatli bir kimseydi diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi olduğunu görünce, kendisinin bütün ağrılarını unutuveriyor Ebu Bekir As-Sıddîk radıyallahu anhu. Evet kardeşlerim hakikaten ne kalemler ne de diller Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun faziletini, menkübelerinin üstünlüğünü bu dine hizmetini anlatmakta aciz kalır kardeşlerim. Ki diyor ki Ali İbni abi Talip diyor ki radıyallahu anhu Kureyşlilerin kimisi yolunu keserek, kimisi onu tutup sarsarak Allah Resulü ve vesselam'a pek çok ilahı tek bir ilah kılan sen misin diyorlardı. Vallahi yanımıza Ebubekir'den başkası gelmedi diyor. Bir tok o gelerek kimine vurdu, kiminin önüne geçti, kimini itti. Bir taraftan da yazıklar olsun size. Bir adamı sadece "Rabbim Allah'tır" dediği için mi öldürüyorsunuz diyordu. Ve o konuda, o şeyde, mevkifte, o durumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı savunan sadece Ebu Bekir'di diyor. Ve daha sonra Ali üzerindeki cübbeyi atarak sakalları ıslanana dek ağladı. Sonra şöyle dedi, Allah için bana söyleyin, Firavun ailesinden iman eden kişi mi daha hayırlıdır yoksa Ebu Bekir mi? Oradakiler sustu. Bunun üzerine bana cevap vermiyor musunuz? Vallahi Ebubekir'in bir anı Firavun ailesinden iman eden yeden kişinin misli olan birinin bin anından daha hayırlıdır. Çünkü o adam imanını gizliyordu. Bu ise onu ilan etti diyor. Abdullah ibn Ömer diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'nin avlusundayken Okube İbni Ebu Muayyid kendisine yönelerek omzundan tuttu. Elbisesin boynuna dolayarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın boynunu sıkmaya başladı. Hemen Ebu geliyor, ukbenin omzundan tutuyor, yazıklar olsun size. Bir adamı sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldürüyorsunuz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık derinler getirmiştir. Gafir Suresi 28. ayeti kerimesini okuyor. Kardeşlerim hakikaten Ebu Bekir ve emsalleri Allah onlardan razı olsun. Hayatlarıyla, canlarıyla, mallarıyla bu dinin izzetli olması için savaşmışlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir toplumdayken canlarıyla mallarıyla müdafaa etmişler. Kendi canlarını hiçe sayarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı muhasara altına almışlar. Korumaları altına almışlar. Evet. Ki bir şeyde Ebu Bekir radıyallahu anhu hakikaten Allah yolunda barını yoğunu infak etmiş birisidir. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize diyor iyilikte bulunan hiç kimse yoktur ki onun karşılığını vermiş olmayayım diyor. Ama sıddık bundan müstesnadır. Ondan bize öyle iyilikleri vardır ki diyor onun bize öyle iyilikleri vardır ki onların karşılığını Allah kendisine kıyamet günü verecektir hiç kimsenin malının bana Ebu Bekir'in malı kadar yararı dokunmamıştır eğer insanlar içerisinden bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim ama arkadaşınız sadece Allah'ın dostudur diyor ki Hişam İbni Örve diyor ki babasından rekmetliğine göre ebubekir Bekir diyor Müslüman olduğunda 40 bin dirhemi vardı diyor ve bunların hepsini Allah yolunda infak etti diyor <gülüyor> ki Nerede bir mazlum köle görse hemen gider onu satın alır ve onu azat ederdi diyor. Evet. Ki bir gün müşrikler Bilal Habeşi radıyallahu anhu'ya eziyet ediyorlar. Onu kızgın çöl kumlarına koyup üzerine büyük büyük kayalar koyuyor ama Bilal Habeşi ahad Allah bir Allah bir demekten başka bir şey demiyordu. Allah Resulü Aleyhisselam'ı bunu gördüğünde Ebu Bekir'e dedi ki radıyallahu anhu bir Bilal'i görsen bir baksan dedi diyor. Ve ebubekir Bekir hemen anladı ki git onu satın al ve azat et. Hemen Ebu Bekir gidiyor Bilal Habeşi radıyallahu anhu'yu satın alıyor ve hemen o şekilde azat ediyor. Evet Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhu dediğimiz gibi bu ümmetin Ebu Bekir radıyallahu sonra en cömerti, en faziletlisidir, en üstün olanıdır. Bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle gel. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere tasattuk etmemizi, sadaka vermemizi emrediyor. Ve Ömer radıyallahu anhu sürekli Abu Bekir radıyallahu anhu ile yarışta olan birisi. Ama hayırda, malda, mal birikmede değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye tasattuk etmelerini emredince Ömer diyor ki, ha diyor, şimdi bana bir fırsat doğdu. Ben Abu Bekir'i geçeceğim diyor. Ve getiriyor malının yarısını Allah Resulü aleyhisselamın önüne koyuyor. Ve diyor ki ey Ömer ailene ne bıraktın? Bunun aynısını diyor. Yani yarısını Allah için infak etmiş, yarısını da ailesine. Ebubekir geliyor malımı koyuyor. Ey Ebubekir diyor. Ne bıraktın ailene? Allah'ı Allah'a verasını bıraktın. Yani ne var ne yok malını getiriyor Allah için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamun mevle koyuyor. Ve Bekir, Ömer diyor ki radıyallahu anh. Vallahi diyor o gün anladım ki ben diyor evvel Ebu Bekir ne yaparsam yapayım hayırda getemem diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün diyor ki bugün hanginiz oruçlu? <Gülüyor> Ebu Bekir ben diyor. Peki bugün kim bir cenazenin arkasından gitti? Ebu Bekir ben diyor. Peki bugün kim bir fakiri doyurdu? Abu Bekir, ben diyor. Peki, bugün kim bir hastayı ziyaret etti? Abu Bekir, ben diyor. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, Vallahi diyor bu ameller bir kişi de bir araya gelirse o kişi cennete girer diyor. Hakikaten hayırda yarışan birisi. Allahümden razı Bekir el Muzeni diyor ki, Ebu Bekir'in diyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını geçmesinin sebebi ne oruçtu ne namazdı diyor. Fakat sadece kalbinde yerleşmiş olan şeydi diyor. Yani Allah onun kalbine öyle bir şey yerleştirdi ki yani belki de bilmiyorum ümmet bir araya gelse belki de ona ne yapamazlardı denk düşemezlerdi. Hiç şüphesiz bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir radıyallahu aleyhi Allah rafizlere lanet etsin ki bunun gibi bir insana ne yapmışlardır? Sövmüşler, lanet okumuşlar. Allah onlara lanet etsin. Hakikaten bunun gibi bir insan övgüden, duadan başka bir şeye layık değil bu Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti kıssasında bütün sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle, emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Allah Resulü bekliyor ki biliyorsunuz müşrikler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için planlar kuruyorlar. Kim öldürecek? Şuydu, buydu derken birisi geliyor, diyor ki Kaç tane kavim var? İşte yedi tane. Her birinden birer tanesini seçin ve hepsi kılıcı vursun ve ne yapsın? Hiç kimse de Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın kanını, e, intikamını almak için ne yapamasın? Başa çıkamasın. Bu şekilde karar alıyorlar ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu hileleri Allah tarafından haber veriliyor. Ve Allah Resulü vesselam uygun bir zamanı bekliyor ve ve yatağına da Ali radıyallahu anhu'nun yatmasını emrediyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve kendisi için iki tane güzel at veya deve besliyor. Onları güzelce besledikten sonra gece vakti yola çıkıyorlar. Sevir mağarasına konakladıklarında Ebubekir Bekir radıyallahu anhu yoldayken Allah Resulü aleyhisselamın bir önüne geçiyor bir arkasına geçiyor. Yani pervane oluyor. Ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Vallahi ey ya Allah asıl. Öndeyken arkadan düşman gelecekmiş zannediyorum ve hemen arkaya geçiyorum. Arkadayken önden bir şey gelecekmiş zannediyorum ve hem önüne geçiyorum. Etrafında pervane oluyor. Ve Sevil manasına geldiklerinde önce Ebu Bekir giriyor Allahu anh. Olur ya belki bir zarar verecek bir şey olur. Temiz diyor, Üç tane delik görüyor. Birini elbisesiyle kapatıyor. Ve ikisini de elleri ve ayaklarıyla. Daha sonra Allah Resulü geliyor ve onun kucağında uykuya dalıyor. Ve oradan çıkmak isteyen bir yılan Ebu radıyallahu radiyallahu anhu'nun ayağını sokuyor. Ama Allah Resulüne rahatsızlık verdim diye hiç ayağını kıpırdatmıyor. Ama acıdan da ne yapıyor? Gözlerinden yaşanıyor. Allah Resulü aleyhisselamın yüzüne gelir ve uyanır. Ne oldu Ebu Bekir? Vallahi ey Allah ben delik gördüm. Sana bir şey zarar vermesin diye ayağımı kapattım ama bir yılan ayağını soktu diyor. Ki Allah Resulü kalkıyor, ayağını okuyor ve artık hiç acı ne yapıyor, Hissetmiyor. Allah Resulü Ebu Vekir ee, <gülüyor> Radiyallahu Ahim. ve geldiklerinde tabii ki e, müşrikler kapıya kadar geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü şöyle eğilseler bizi görecekler diyor. Endişe ediyor, korkuyor. Korkusu kendi nefsi için değil. Allah razı aleyhisselam için. Korkma Ebu Bekir diyor. Üçün, i̇kinin üçüncüsü Allah olan kimseye kim zarar verebilir diyor. Sakın izin Evet. Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte birçok savaşa katılmış bir insan. Ve Bedir savaşında da çok büyük roller oynamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında onu koruyan sahabeler arasında yer almıştır. Ebu Bekir radıyallahu anhu. Ki birçok savaşta da yer almış ta ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar durum böyle devam etmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, vefatıyla ne yapmıştır? Kendisi İslam'ın ilk halifesi ünvanını almıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman insanlar büyük bir kargaşa yaşıyorlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aralarında olduğunu artık alıştılar, onu gördüler, vefat edince İnsanlar inanamadılar, bir kargaşaya düştüler. Ve kimisi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh bunlardan bir tanesi Muhammed ölmedi dediler. Ölemez, nasıl ölür? Kargaşa ettiler. Ebu Bekir geldi. Siz eğer sizler Muhammed'e tapıyor ideysiniz. Muhammed'e ibadet ediyor iseniz Muhammed öldü. Ama Allah'a ibadet ediyorsanız Allah diridir ölmez. Ve ayeti okudu. İnne meyyitun ve innehum meyyitun. Sen öleceksin onlar da ölecek. Ve ma Muhammedun illa rasulun qad halet min kablihin rusul. Muhammed daha öncekileri gibi peygamberden başka bir şey değildir. Efe immâ te ev Eğer öldürülür Ölür veya öldürülürse topuklarınızın gerisinde dönüp İslam'ı terk edeceksiniz? Ömer diyor ki vallahi sanki bu ayeti ben ilk defa duydum diyor. Ve herkes anladı ki Allah Resulü vefat etti aleyhissalatü. Ve ortalık ne yapıyor? Yatışıyor ve Ebu Beker radıyallahu anhu o e, aklıyla o ferasetiyle ne yapıyor? Müslümanları sakinleştiriyor ve Allah Resulü aleyhissalatü ve öldüğünü ve bunun bir hakikat olduğunu onun da bir insan olduğunu onun da ecelinin olduğunu artık onun görevini tamamlayıp ahirete Allah'ın huzuruna gittiğini haber veriyor ve insanlar da ne yapıyor? Kalbi bu şekilde mutmain oluyor. Evet Allah Azze ve Celle onun gibi olamasak da en azından onun gibi olmaya çalışan kullarından iyisin kardeşler. Aman Hakikaten e, dendiği gibi onun belki de ne çok namazı ne çok orucu vardı ama kalbinde olan şey var ya her şeye bedeldi kardeşlerim. İşte o kalbinde olan iman, o küçücük kalbinde olan iman dünyaya bedeldi. Onlar o imanla dünyaya kafa tuttular. O imanla ne yaptılar? Koca koca devletleri, kafirleri dize getirdiler. İşte biz de biraz o imandan ne yapmamız lazım? Nasibimizi almamız lazım kardeşlerim. Ha peygamberler dedik Allah'ın vahyine muhatap insanlar. Ama Ebu Bekir bir peygamber değil. Kendisine vahiy gelen bir kimse de değil ama o uğurda canını, malını ortaya koyabilen bir insan. Eğer bugün bizler onlar gibi olamaz isek, onlar gibi olmaya çalışamaz isek, kendimizi bu din için, Allah için feda edemez isek, işte onlar cennetle müjdelenmişler, yani acaba biz neyle müjdeleniriz? Allah sonumuzu hayır etsin kardeşlerim. Amin. Allah Azze ve Celle bize son nefesimizde güzel ölümle Hüsnü'l-Hatime ile güzel bir sonuçla bizim hayatımızı elimizden alsın. Bize e, ölümü, güzel bir ölümü nasip eylesin kardeşlerim. Amin. Yoksa hakikaten tabii ki Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Ama ne yapmamız lazım? Bizim de bu din için fedakarlık yapmamız gerekir canımızla, malımızla, nefsimizle, eğer fedakarlık edemez isek, yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda ne diye cevap vereceğiz kardeşler? Herkes ne yapmalı? Bunun hesabını sormalı. Yani hani bazen böyle tablolarda yazarlar ya, bugün Allah için ne yaptı? Herkes bunu sormalı. Herkes bunun hesabını çekmeli. Söylediğin bir söz, yaptığın ufacıkta olsa bir amel bir sor ne için yapıyorsun? Ne için konuşuyorsun? Ne için susuyorsun? Susarsan Allah için sus konuşursan Allah için konuş. Yediğin şey bile Allah için olmalı. Ki ibadet olsun. O yüzden bu şuuru hepimiz yakalamamız gerekir kardeşler. Bu kendisine fedakarlık yapacak canını onun için verecek insanlar arar kardeşler. Ki sahabe bunu yaptı. Bizim için en güzel örnek sahabedir. Onlar bunu başarmışsa biz neden başarmayalım? Malımızı, canımızı neden İslam için vakfetmeyelim? Neden İslam için harcamayalım? Yani kendi nefsimize, çoluğumuza, çocuğumuza tabi ki belli ölçülerde harcamak zorundayız. Ama neden İslam için harcamıyoruz? Neden İslam için fedakarlık yapmıyoruz, yapamıyoruz? E yarın senin karşına çıkacak, Allah için verdiğin, Allah için harcadığın olmayacak. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi kendi rızası için çalışan kullarından eylesin kardeşlerim. Aynen. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, Aynen. batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Aynen. Allah Azze ve Celle içimizden Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Zübeyr bin Avvamlar, Musab bin Umeyller, Ammar bin Yasirler, ve nice sahabeler çıkarsın kardeşlerim. Amin. Onların hayatını örnek alan ve onlar gibi yaşamaya çalışan kullarından eylesin kardeşlerim. Ehü ve bihamdik Hatta <gülüyor> altı <gülüyor>